Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde لَا يُؤْمِنُ hatta حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ min مِنْ wa waladihi, وَالنَّاتِ يَجْمَعِينَ Sizden biri ben ona babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe o iman etmiş olamaz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ki bu konuyu Peygamber'i sevmenin gerektiğini ne yapmayacağız arkadaşlar? Peygamberimizin sevmenin gerektiğini herkesin fıtratında bu bu fıtratta var olduğundan dolayı yani müslümanlığı kabul edecek olan bir insanın peygamberi sevmek zorunda olduğu veya başka bir deyimden ma'lum mined bir darura olduğundan dolayı fazla sözü burada ne yapmıyoruz? Uzatmıyoruz. Peki o zaman arkadaşlar her peygamberi sevdiğin insan peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı sevmiş midir? Veya peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı sevmenin Allah'ın katında bazı şartları ve kuralları var mıdır? Eğer bu soruyu soracak olursak arkadaşlar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 ona uyup ona itaat edip onun emirlerini yerine getirip nehyettiklerinden uzak durmazdı. Ki şair bir şiirinde der ki arkadaşlar, ve <gülüyor> fi'l Sen Allah'a isyan ettiğin halde onu sevdiği iddia ediyorsun. Bu kıyasta çok kötü bir şeydir diyor şair.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 Biliyorsunuz sahabe peygamber aleyhisselatu vesselam'ı sevdiler. Ve Allah Subhanahu ve Taala onların sevgisini ve imanını kabul ettiğinden dolayı onları bu ümmete her konuda ölçü yaptı. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de imanda dahi onlar bizim için ölçüdür. Ne diyor Allah Subhanahu ve Taala? bihi <gülüyor> Eğer onlar sizin iman ettiğinizin aynısı gibi iman ederlerse hidayete ermişlerdir diyor Allah Subhanahu ve Taala. İmanda sahabe bizim için nedir arkadaşlar? ölçüdür. Aynı şekilde Allah sahabenin imanını ve peygamberi olan sevgisini kabul ettiğinden dolayı onlardan razı olmuş ve Kur'an ayetlerinde onları övmüştür arkadaşlar. Vesabiqunal evvelun minel muhacirin vel ansar. Vellezina tettabahu biihsan radiyallahu anhum ve radiu anhu. Diyor ki Allah o sabiqun el evvelun önde olup da ilk olan muhacirler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 Peki neden bineye binmiyorsun da sen yürüyerek yolunu kat ediyorsun diyor. Oysa yani yol uzundur. Öyle değil mi? Yürüyen insan yorulur. Peki neden bineğin olduğu halde bineğine binmiyorsun diyor. Câbe orada diyor ki radıyallahu anh o kendisine soran şahsa dönerek diyor ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki magbara qadma abdin fi sabilillah illa harmahumullahu alanna.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 ...onun söylediklerine gerçekten iman eden insanlardır... ...ve bunu bir fiil seyiratıya döken insanlardır. Bu olayda ne yaptığımız gibi? Gördüğümüz gibi. İçki ayetini bilirsiniz arkadaşlar. İçki ayetini bilirsiniz. Mekke toplumunun veya Medine toplumunun... ...Arapların en çok müftela olduğu... ...ve şiirlerinde çok içki içeni övdükleri... ikram edeni övdükleri bir mesele içki onlar için. İçki onların hayatında olmazsa olmaz. İçkiyle ilgili ayet indiği zaman arkadaşlar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 biz Allah'ın dediği gibi diyoruz ki peygambere iman etmişlerdi ve peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmişlerdi ve peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmeleriyle beraber sevgilerinde gerçekten sadık olan insanlardı diyebiliyoruz arkadaşlar. Yine arkadaşlar Kâb-i İmali'nin kıssasını biliyorsunuz. riyaz Salih'in dersinde uzun uzun anlattık öyle değil mi? Tebuk gazetesinden geri kalıyorlardı ve peygamber Aleyhisselatu vesselam onlarla konuşmayı yasaklıyordu sahabe. Kâb-i diyor ki arkadaşlar Girdim diyor amcamın oğlunun ve en samimi olan, en sevdiği arkadaşımın bahçesine girdim diyor. Bahçesine girdiğin zaman selam verdim ona diyor ben. Benim selamımı almadı diyor. Selam verdim, benim selamımı almadım, almadı diyor. Neden peki de bu insan, en sevdiği insan kendisine gelmiş ve çok sıkıntılı bir durumda? Allah Kâbü ibn Malik ve arkadaşlarının durumunu anlatırken وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ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 Ne yapıyor hemen arkadaşlar? Hemen yüzünü çeviriyor. Selamına kesinlikle karşılık vermiyor. İşte bu insanlar kimsenin görmediği yerde dahi olsa peygamberi sevdiklerinden dolayı peygamberin emrettiklerini olduğu gibi yerine getiriyorlar. İbn-i Ömer diyor ki ben peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Diyor ki kadınları mescitlerde men etmeyiniz. Mescide gelmek istedikleri zaman kadını men etmeyiniz diyor. Orada onun oğlu diyor ki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 Sen biz men edeceğiz diyorsun diyor. Ve bu şekilde oğlunu ne yapıyor arkadaşa? Azarlıyor. İşte bu peygamber sevgisidir arkadaşlar. Yine sahabenin biri diyor peygamberi işittim ki Neha Rasulullah ya'nil hazfi. Peygamber parmakların arasına taş koyup fırlatmayı Peygamber aleyhissalatü vesselam yasakladı. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam ki O hiçbir avı avlamaz. Yani parmakla taş atmak av avlamaz. Hiçbir düşmanı da öldürmez. Düşmandan intikam almaz. Sadece göz oyar ve diş kırar. Bundan dolayı faydası olmadığından dolayı ve zarar verdiğinden dolayı parmaklar arasında taş alıp da fırlak ne değildir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan nehyetti diyor. Orada kendi akrabası olan biri diyor aynı şekilde fiiline devam ediyor arkadaşlar. İki parmağının arasıyla taş fırlatıyor. Orada sahabe hemen dönüp diyor ki ben sana Peygamber aleyhissalatü vesselam nehyetti diyorum ve sen bunu yapıyorsun hala öyle mi? ''Vallahi la ukellimuke ebeden''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 Hadi Ömer'i düşünün. Ömer, Faruk olan Ömer'i düşünün arkadaşlar. Geliyor Hacer'le sevdi öpüyor. Vallahi inni a'lemu Vallahi diyordan biliyorum sen taçsın. Ne hiç fayda verirsin, ne de hiçbir şekilde kimseye zarar verirsin. Velavla Rasulullah'i ma Eğer ben Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın seni öptüğünü görmeseydim seni asla ve asla öpmezdim. Çünkü sen taçsın.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 akıllar almasa dahi, akıllara ağır dahi gelse, Peygamber aleyhissalatu vesselama sevgiden dolayı Muhammedun Resulullah ilkesi gereği, Peygamber aleyhissalatu vesselama nedir arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatu vesselama itaat etmektir. Sahabe diyor arkadaşlar, Peygamberin yanına geldik. Bize dedi ki, bana biat etmez misiniz? Bana biat etmez misiniz dedi. Ettik dedik ya Resulallah. Bana biat etmez misiniz dedi. Ettik dedik ya Resulallah. Bana biat etmez misiniz dedi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 Bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soralım. Acaba neden ya Allah sen ayakkabını çıkarıp yan tarafa koydun da? Ondan sonra bize bir daha iki tefellerde diye böyle bir şey soruyor. Peygamber diyor ki bana Cibril haber verdi. Dedi ki abi ayakkabında necaset vardır ben çıkardım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte burada sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan bağlılığını görüyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir bahçeye uğruyor arkadaşlar. Bir bahçeye uğruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onların aşılama sistemi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a onlara farklı bir şekilde aşılama öğretiyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara farklı bir aşılama öğretiyor. O yüzden Peygamberin dünya alanında söyledikleri, normalde dünya alanında söyledikleri sünnet değildir. Sahabe orada ona tabi olmayabilir. Ya Resulallah bu dünyalık bir iştir. Sen çiftçi değilsin. Biz de çiftçiyiz. veya bu Allah'ın bir emri değildir bu konuda. Dinle bir alakası yoktur. Bu şekilde daha faziletlidir demiyorlar arkadaşlar.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 Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu insanların itaatidir. Biliyorsunuz arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselatın infak ayetleri indi, indiği zaman sahabeler yaptıklarını biliyorsunuz. Menzel lüvi yuqridu Allaha qardan hasana, feyudaifu lehu adhaafan kethira, feyudaifu Allahu adhaafan Kim Allah'a borç verirse, infak verirse, Allah Subhanahu wa Taala onu kat kat ona güzel bir şekilde verecektir dediği zaman.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl anında itaat ettiklerini anlatabiliriz. Ve bitiremeyiz. Ve emin olun bunu ne yapamayız arkadaşlar? Bitiremeyiz. Ve aynı şekilde tabi'in, ve aynı şekilde etba'u tabi'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir haber kendilerine geldikleri zaman tutumlarının ne olduğunu anlatmaya çalışsak emin olun arkadaşlar bitiremeyiz. İşte bu konunun başında dediğimiz gibi. Biz gerçekten Peygamber'i seviyorsak Allah Subhanehu ve Taala sevgiye bir kanun koymuştur.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 yine kendi sevgisinde yalancı durumuna düşmüştür arkadaşlar. Çünkü Allah Subhanahu ve teala peygambere mutlak yetki veriyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselama mutlak yetki veriyor. Nereden biliyoruz bunu? Hazreti ile bir ensar sulama konusunda tartışıyorlar. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hüküm söylüyorsa sahabeye. Çünkü onun konuştuğu zaten vahiydir. Onun konuştuğu heva ve heves değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye diyor ki ey Zübey' önce sen sula çünkü senin bakışın yüksektedir sen suladıktan sonra suyu bırak sen arkadaşına gitsin. Çünkü eğer ensara verse ensanın bahçeti aşağıda olduğundan dolayı o sulayınca su tek yerden yukarıya çıkmayacak. Bundan dolayı veya su kalmayacak. Peygamber önce zibeir. Seni yapıyoruz zibeirini avama, sonra arkadaşına gönder, komşuna gönder diyor. Sahabe orada hemen diyor ki ya Rasulallah, o senin akrabandır, amcanın oğludur diye mi böyle hüküm veriyorsun? Peygamberin yüzü değişiyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzü renkten renge giriyor. Ve Allah ayetini indiriyor. Senin Rabbine and olsun ki onlar seni aralarında hakem tayin edip, senin verdiğin hükme hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet teslim olmadıkları müddetçe iman etmiş olmazlar diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Ve Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hükmü dahi peygamber söylerse, çünkü Allah daha önceden belirtmiştir. وَمَا يَنْتِقُ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 mahkemeye başvurmak zorundayız diyor. İşte bu insan arkadaşlar peygamberi sevdiğini, Allah'ı sevdiğini iddia eden insan Allah'ın beyniyle bu insan sevgisinde zanda bulunuyor sadece. Bu insan iman etmemiştir. Bu insan sevmemiştir. Sadece iman edip sevdiğini zannediyor. Elem tera unzile ileyke ve unzile min Sen ey Muhammed sana ve senden önce indirilene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 Allah kendisini semada isimlendiriyor. Tamam peygamberin fiiline başvuralım. Peygamber bu ayetleri nasıl anlamıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam cariyeye soruyor. Ey Allah? Cariye diyor Fis sema. Allah yüzündedir diyor. Müslüm'de hadis arkadaşlar. Allah yüzündedir diyor. Ben kimim? Sen Resulullah'sın diyor. Peygamberimiz diyor ha fe inneha mu'mine Onu azat et çünkü o mümindir diyor peygamber.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 Birini gördükleri zaman nasıl hayata geçiren insanlarla bu adamın sevgisini birbirine kıyaslayın. Bunlar da peygambere iman etmişlerdir, bu da peygamberi ve peygamberi sevmişlerdir, bu da peygamberi sevdiğini iddia ediyor. Falan mezep imamı, imam Ebu Hanife'nin mezhebinde eller kaldırılmaz. İmam Ebu Hanife bu ümmetin selefindendir. Tabiinden olduğunu söyleyen alimler vardır. Biz onları da sevmeyi imanın gereğinden biliriz arkadaşlar. Selef ulamasını sevmeyi imanın gereğinden bilir ve onları sadece hayırla zikrederiz. Ki bizim akidemizin gereklerinden biri İmam Tahavinin akidesine belirttiği gibi selef alimleri la yuzkerun illa bil Femen ki o selef alimleri sadece hayırla zikredilirler. Sadece hayırla anılırlar. Kim onları başka bir şekilde anarsa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 Allah subhanahu ve teala diyor ki... ...fe'il lem tef'alû fe'zelû bi min Allah ve rasûlî... ...eğer faizi terk etmezseniz... ...Allah'a ve Rasûlüne harp açın. diyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm faizin en basiti... ...kişinin annesinin nikâhlaması gibidir diyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm. Bize adam hemen ne diyor arkadaşlar? Peygamberi ağzıyla sevdiğini iddia eden insan... ...ya doğrudur... yalnız rızık ne yapacağız? Para kazanamıyoruz başka türlü. Faizli kredilere girmediğimiz zaman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 Bügü them auliya u bagt, vman minkum, f innehu minhum. Ee man edenler, Yahudi ve Kristyan dost tutmaz. Sizden onlar birbirlerinin dostlardırlar. Sizden kim onları dost tutarsa o da onlardandır. Layet çekil müminül er <gülüyor> kafirin auliya min dunül müminin, müminler kafirlere, müminler kafirleri, müminlerin dışında dost tutmaz bunlar. Vman <gülüyor> al zâlike, feleyse min Allahif fişey. Kim bunu yaparsa Allah la arasında hiçbir şey kalmamıştır. Kafirleri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 örtülerini güzel örtünler diyor. Başlarından aşağıya sarsınlar diyor Allah subhanehu ve teala. Ayaklarını yere vurup ziynetlerin, ziynetlerinin sesini çıkarmasınlar diyor Allah subhanehu ve teala. Kadınlarla ilgili. Allah subhanehu ve teala Müslümanlara diyor ki peygamberin kadınlarına, annelerinize, nikahları size haram olan kadınlara bir şey soracağınız zaman perzenin arkasından sorunuz diyor. Yani yüz yüze sormayın diyor ayet-i kerimede. Perzenin arkasından sorunuz diyor. Oysa bu kadın bırakın soru cevap gibi böyle önemli bir de hiç alakası olmayan bir mevzuda bu bahsetmiş olduğumuz şekilde rengarek bir baş örtü ve dapdar bir pardösü öyle değil mi? belki pardösü bile değildir altta pantor pantolon üstte bir tane tişört giymiştir arkadaşlar bütün vücudu belli oluyordır vücut hatları ve bağırıyor baş örtüsü davamız yılmayacak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 onun vücudundaki kemiklerin şeklini belli edebilir. Vücudundaki, vücudun tüm haklarını demiyor. Vücudundaki kemiklerin şeklini belli edebilir diyor arkadaşlar. Ama bu bizim başarısı davamız yılmayacağız diyen insan ise arkadaşlar, şöyle herhangi bir görüntüde şöyle bir görüntülere bakın, yüz şekillerine bakın, makyajlara bakın, rengarenk örtü, rengarenk pantolon, rengarenk pardisölere bakın ve bu insanların Peygamber sevgilerindeki iddialarını ve Ensar kadınlarının Peygamber sevgilerindeki iddialarına bakın. Öyle değil mi? Ve, ve bunların bağırışmalarına, erkeklerin içinde saatlerce bağırışmalarına bakın ve aynı zamanda arkadaşlar Allah Subhanahu ve Taala'nın o annelerinize Feyz Feyza şey'en min hijab. Onlara bir şey sorduğunuz zaman perdenin arkasından sorun diyor Allah. Nikahlara aran olmasına rağmen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 zinayı, içkiyi ve müzik aletlerini helal kılacaklardır. O zaman burada neyi anlıyoruz? Aslında bunlar haramdır. Fakat öyle bir kavim gelecek ki bunu helal kılacaklardır. Evet arkadaşlar, peygamberi sevip peygamberin nevludunu kutladığını iddia eden adama bakın. Peygamberin haram kıldığı bir şeyle peygamber aleyhissalatü vesselamın doğum gününü kutluyor. Peygamberin haram kıldığı, ümmetinden bazıları gelip helal kılacaktır dediği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 eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun ki Allah da yapsın sevsin ve son olarak bir örnek daha dikkat edeceğim arkadaşlar peygamberimize hakaret edildi ve ediliyor ve edilmiştir İnsanlar toplandılar dünyanın dört bir yanında mitingler oldu arkadaşlar vallahi özellikle mitinglere baktım arkadaşlar özellikle insanların şekline baktım mitinge gelip canımız sana feda ya Resulallah